günler değerli Açık Radyo dinleyicileri, bir Hayal Tacirleri programı ile daha karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz İKB uzmanlarından Özgür Bozça. Özgür hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Bugün hem İngiltere'deki seçimleri konuşacağız, hem de İtal et tartışmalarını yeniden gündeme getireceğiz. Bunlar biliyorsunuz birazcık gündemden düşmeye başladı. Önce hızlıca bir Türkiye ve ilişkilerinde Avrupa Birliği'nde neler oluyor onlara bakalım, sonra konumuzu döneceğiz. Akil Adamlar Grubu pazartesi günü Avrupa Projesi 2030 başlıklı raporunu açıkladı. Rapora göre arpa Birliği 2030 yılında ya küresel bir güç olacak ya da gelişmiş Asya ekonomileri karşısına marjinalleşen bir bölge olarak kalacak dendi. E, rapor 46 sayfadan müteşekkil. 36. sayfada Türkiye dahil tüm aday ülkelere verilen taahhütlere bağlı kalınmalı. Dendi bu akil adamlar grubu Sarkozy'nin isteğiyle kurulmuştu. Hani onun isteğiyle kurulan bir grubun Türkiye'ye bir tarih hatırlatması aslında güzel bir ironi oldu. Yine aynı tarihte Türkiye Abi Ortaklık Konseyi'nin 48. toplantısı yapıldı. Şu anda bu başlık açılacak mı açılmayacak mı Haziran'da o hala belirsizliğini koruyor. Rapor yani bu Ortaklık Konseyi'nin çıktılarında baya bir şeyler var işte Kıbrıs var anayasa değişikliği falan ama yeni bir şey yok yani hükümetten birinin alıp da efendim işte böyle bir toplantı yapıldı, böyle böyle eleştiriler var, biz de bu adımları atalım diyebileceği herhangi bir veri olduğunu söylemek zor. Ee, Türkiye'nin iç gündemine baktığımızda aslında günlerdir herkesin konuştuğu CHP Genel Başkanı'nın istifası var. Ee, artık söyleyecek yeni bir şey yok belki ama ben çok küçük bir not olarak hem medyanın hem de bazı siyasilerin ahlaksızlık yarışına girdiğini Söylemek istiyorum. Burada e, anayasa görüşmeleri tamamlandı. Şimdi gözler anayasa mahkemesine çevrilecek. Her zaman olduğu gibi meclisten anayasa mahkemesine oradan geri gelen bir süreç takip ediyor. E, İstanbul'da ve Türkiye'nin belirli şehirlerinde vali ve emniyet müdürleri değişti. Artık yeni bir valimiz ve emniyet müdürümüz olacak. Sakarya valisi de merkeze Ankara'ya geçti. O da değişenler arasında. E, Rusya devlet başkanı Dimitri Medvedev Ankara'daydı. Rusya ile 17 anlaşma imzaladık. Hani böyle çok hızlı bir şekilde hem vize var, bunun her şeyinden nükleer santral var. Biz iki tanesinin detayını görebildik. Diğer 15'in içinde ne olduğunu pek göremedik evet, bizim maalesef. Tek adamdan saymadıkları için fazla <gülüyor> bir duyamadık maalesef. Avrupa yani, Birliği'nin iç gündem'i de çok yoğun. İngiltere var onu zaten konuşacağız. Onu bir kenara bırakıyorum. Yunanistan'ı ve Avro bölgesini genel olarak. Kurtarmak için bir Avrupa istikrar mekanizması oluşturuldu. Bu iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm bütçe konsolidasyonu burada özellikle İspanya ve Portekiz'e uyarılar var. İkinci bölümde 750 milyar avro tutarında Avrupa Merkez Bankası'nın, Dünya devletleri ve IMF'nin yardımıyla oluşturulan bir miktar bu. Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi toplandı pazartesi günü. Güney Kore ile yeni bir anlaşma imzalandı. Bu STA değil. Onu parantez içinde söyleyelim. Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'la da ortaklık anlaşması için müzakerelere başlandı. Avrupa Parlamentosu'nun eksik kalan 18 üyesi tamamlanacak gözümüz aydın. Yeni tartışmalar gelir Haziran'da ve en son olarak da Estonya 1 Ocak 2011'de Avrupa'ya geçecek. gündemimizde bunlar var ama Avrupa gündeminin en önemli konusu aslında İngiltere seçimleriydi. Nihayet bir sonuca ulaştık. Evet en sonunda seçimler yapıldı. Çok yani büyük bir merakla bekleniyordu İngiltere'de. Liberal Demokratların son ana kadar acaba İşçi Partisi ile aynı oranı, oranını mı alacak diye bir merak içindeydik ancak gördük ki Liberal Demokratlar TV TV'de yapılan münazaralar ardından elde ettiği büyük başarı büyük yukarı doğru sıçramayı son bir hafta içerisinde devam ettiremediler ve %28 oranında oy beklenirken YouGov gibi yapılan anketler %28 gibi bir oy beklenirken 23'te kaldılar. İstersen bir tekrar üzerinden geçelim sonuçları. Evet. Aslında herkesin kaybettiği bir seçim oldu bu. Başta muhafazakarlar 306 sandalye aldılar ve 325 e, olan sınırı yani sal çoğunluk sınırını Aşamadılar ki bu da İngilizce Hank Parliament anlamına gelen hiç kimsenin çoğunluk sağlayamadığı bir parlamentonun oluştuğunu işaret ediyor. Bu da 1970 seçimlerinden beri, beri ilk, evet, ilk defa olacak ve hatta eğer koalisyon hükümette de kurulursa bu durumda bu da İkinci dünya Savaşı'ndan beri ilk defa kurulan koalisyon hükümeti olacak. Bu İngiltere için çok yeni bir durum. Ee, Tabi Muhafazakarlar burada e, çok kötü yönetilen bir işçi partisi karşısında çok rahat bir galibiyet, galibiyet kazanacaklarını ve meclise salt çoğunluk elde edeceklerini çok düşünmüşlerdi. Evet. Ancak e, seçimin diğer kaybeden olan işçi partisi zaten yüz, yani 91 tane milletvekilini kaybetti ve bu İngiltere parlamentosundaki yani son 20-30 yılda yaşanan en büyük değişimlerden olacak Yani parlamento üyeleri evet. anlamında. Bunun yanında seçimin... Bir diğer kaybeden olan aslında tam kaybetti mi kazandı mı o ikisi arasında gidip geliniyor. Çünkü kazandı çünkü şu anda bir koalisyon orta alacak o ona kesin gözüyle bakılıyor. Evet. Yani en son iki gün evvel e, kraliçe Elizabeth David Cameron'a. Muhafazakar Parti liderine başbakanlık görevini verdi ve muhtemelen e, o koalisyon yapmak istediği kişi de açıkça söylediği üzere liberal demokratlar olacak. Tabii. Ancak tabii politika farklılıkları sebebiyle e, liberal demokratların nasıl bir yol izleyecekleri soru içeride. Çünkü ciddi farklılıklar var politik bazında. Bunu da biraz sonra tekrar konuşuruz ama e, liberal demokratların kaybettiği tezini öne sürmemizin sebebi de birincisi çok iyi bir... E, ...yukarı çıkış yakalamışlardı. Özellikle ee, propaganda döneminde. E, özellikle son 3 yani haftada yapılan... ...son 1 ay içerisinde yapılan 3 haftalık... ...ilk 3 hafta içerisinde yapılan 3 tane... ...TV tartışmasında, TV mühazı arasında... E, ...yaklaşık %10 oranında artış gösterdiler. İşçi Partisi'ne kaldılar ama... ...dediğim gibi az evvel o başarıyı... ...devam ettiremediler evet, o maalesef. O ivme devam etmedi. O yüzden de... ...yüzde 23'ünü aldılar o dönem. Ama yine de... ...baktığımız zaman 10 milyon oy alan... Ee, muhafazakar Parti 10.500.000 oy alan Muhafazakar Parti 306 milletvekili çıkartıyor. 8 milyon oy alan, 2 milyon oy var arada. Evet. Ee, olan işçi partisi 258 milletvekili çıkartırken 6 milyon 8 oy alan. Yani yine arada 2 milyon var işçi partisiyle. Alan liberal demokratlar 57 milletvekili çıkarabilme. Evet, İngiltere'deki seçim sistemi zaten artık iyice evet. e, sonuna, bu, sınırına ulaştı gibi. Bu first ki. past the post denilen çizgi geçen, ilk geçen i̇lk kazanır geçen sistemi. Kazanır. Daha böyle iki partili parlamentoların ortaya çıkmasına sebep olan. Amerika da aynı şekilde evet. uygulanıyor. Hatırlar, belki hatırlarız bu Ralph Nader'in partisi çok iyi oy oranı almasına rağmen Meyse bir türlü evet. delege sokamadı temsilci meclisine. Burada aynı şekilde devam ediyor. Tabii liberal demokratların hükümette olmak isteğin en Önde gelen sebeplerinden biri seçim sistemini değiştirmek. Evet kesinlikle. Ancak tabii ne işçi partisi ne de e, muhafazakarlar kendilerine çokça yarayan yıllardır da e, parlamentoya neredeyse başka içi partinin liberal demokratlar dışında doğru düzgün girememesini sağlayan bu seçim sistemi değiştirmek konusunda o kadar da istekli değiller. Tabii onun yanında muhafazakarlar liberal demokratların ayrıştığı önemli noktalar var. Birincisi sağlık reformu konusu orada da yani Obama'nın yaptığı evet, sağlık reformu tam tersi. Bir ama tane. biraz tersine Ters tersine evet. yönde olacak. Çünkü e, David Cameron çok açıkça manifestosunda ve seçim sonrası yaptığı konuşmalarda da herkesi kapsayan sosyal sağlık sisteminin artık işlemediğini, iflas ettiğini, bunun değişmesi gerektiğini belirtti. Bunun yanında eğitim sisteminde de aynı zamanda üniversitelerde harçların artması, ilk öğretimde belirli değişiklikler yapılması ve özel teşebbüsün bu alanlara girmesi konusunda belli politika sürdürecek kesin ve tabii ki de en önemlisi de göç politikası. Bizi de yakından Bizi de yakından ilgilendiren, de yakından ilgilendiren evet. çok çok yakından ilgilendiren Avrupa Birliği içerisinde özellikle üniversite öğrencileri için iyi bir eğitim Destinasyonu olan İngiltere'nin ciddi anlamda o liseden çıkartılma tehlikesi önümüzde duruyor. Şu anda uygulanmakta olan puan sistemi yerine yani belli kriterleri yerine getiren herkes kabul edilebilir sistemi yerine şimdi David Cameron'ın yapmak istediği manifestosunda bildirdiği şey kota sistemi olacak ve aslında olabildiğince bütün partilerin aslında istediği bu ama olabildiğince göçmen sayısını ve çalışan yabancı sayısını AB dışından ve AB ya yani AB dışından olanları da ve AB içerisinden olanları da ikisini birden kısıtlamak amacını gidiyorlar. Bu noktada liberal demokratlar da her ne kadar göçmen sayısını azaltmak isteseler de eee muhafazakarlar kadar net bir e, duruş sergilen yani bu kadar sert bir duruş sergilemiyorlar. O yüzden bu noktalarda yani Tekrar, tekrar, ne tekrarlamak gerekirse seçim sistemi, eğitim sistemi, sağlık sistemi ve aynı zamanda göçmenlik konusu, göçmenler konusunda ki fikir ayrılıkları aslında liberal demokratlar ve muhafazakarlar arasındaki temel görüş ayrılıklarının e, fayattını oluşturuyor diyebiliriz. Evet. evet aslında bu göç ve kota konusu bir taraftan bu insan hakları tartışmalarında alevlendirecek gibi gözüküyor. Zaten İngiltere hani Avrupa Birliği'nin ana akımı dediğimiz Almanya Fransa ekseninin biraz dışında hareket eden işte da dahil olmayan evet. e, üniversite yapısını da bunun dışında tutan hep kara Avrupası'ndan biraz uzakta duran İngiltere zaten eleştirilmeye çok açık Avrupalılar Kesinlikle. tarafından. E, bu bahsettiğin hani seçim sistemi birçok ilki beraberinde getiriyor. Hatta daha yenilikleri de getirebilir İngiltere'de. Türkiye için de çok önemli İngiltere'deki seçimler. Yani Türkiye'nin dış e, politika ortağıdır İngiltere. ABD Türkiye'yi destekliyor. Türkiye İngiltere'deki seçimleri nasıl takip etti? Çok küçük bir örnek vermek istiyorum. Bugün artık hani David Cameron o yetkiyi aldıktan sonra birkaç gazetede ve internet gazetelerinde manşete taşınmış olay İngiltere'nin yeni First Lady'si. <gülüyor> bizim, bizim için bundan ibaret bizim şu anda için Önemli olan o kısmı <gülüyor> evet, yani, iş, Tamamen magazinler bakılıyor ama yani İşçi Partisi'nin gidip muhafazakar partinin gelmesi İngiltere'de belli şeyleri değiştirecek Muhakkak Tabii, Bu değişiklikler ona, ona de bize yok. yansıyacaktır Yani tamam bütün partiler ilkesel olarak Türkiye'nin üyeliğini destekliyor. Zaten İngiltere'nin devlet politikası evet. bunu destekliyor ama nasıl destekleyeceği ve Türkiye'yi nasıl etkileceği önemli bir konu. Tabi burada bir de altın çizmemiz gereken nokta ya yani mesela Almanya'da da şu anda görünen Sosyal Demokratların yani sol partinin diyebileceğimiz partinin iktidardan itilip kenara çekilip bir şekilde liberallerle muhafazakarların işbirliği sonucunda oluşan bir hükümet. Şimdi ama burada e, Merkel'in başında olduğu CDU, CSU Partisi'nden çok daha e, muhafazakar bir noktada duruyor İngiltere'nin muhafazakar partisi. Evet. O açıdan da e, belki liberal demokratların Almanya'da... E, Merkel'i engellemesi kadar rahat olmayabilir e, İngiltere'deki liberal demokratlar. Çünkü iyi bir e, oranda oy aldı ve işçi Partisi'ne karşı yani sol eğilimlere karşı e, seçmen bir tepki verdi. Burada liberal demokratların sol olarak algılanabilecek politikaları e, ne kadar... E, Hükümetin politikalarına, yeni kurulacak olan koalisyon hükümetinin politikalarına yansıyabilir. O birazcık soru işareti. Ha tabii bizim dış politikamız açısından belki güzel bir haber olabilir. David Miliband dün akşam evet. Twitter'ında açıkladığı üzere İşçi Partisi liderliği için yola çıktığını açıkladı. David Miliband hem genç bir dışişleri bakanı olarak yani Gordon Brown hükümetindeki dışişleri bakanı olarak Türkiye'nin üyeliğine çok sıcak bakan. Tony Blair hükümeti zamandan evet. beri hükümet içerisinde zaten bulunan ve Türkiye'nin üyeline her zaman için destek olan bir e, işçi partisi üyesiydi. Tabii onun gibi bir liderin olması bundan sonraki seçimlerde eğer bu meclis sistemi içerisinde, bu meclis aritmeti içerisinde hükümet uzun süreli olmazsa yeni bir seçim durumunda işçi partisinin yeni lideriyle daha fazla oyalması alması ve belki tekrar hükümete yani hükümet ortağı olma ihtimalinde Türkiye'nin üyeliği açısından pozitif bir şey olarak görebiliriz aslında. Hem de yani David Miliband özelinde söylemek gerekirse hani onun gibi birinin İngiltere'de başbakan olması Avrupa'daki liderlerin vizyonunun genişlemesi için de Muhakkak, önemli olacak yani, Çünkü Miliband ailesi önemli bir aile İngiltere'de yani. hakikaten. Avrupa'da artık nasırlaşmaya başlayan liderlik mefhumu. Evet, özellikle belki yani Sarkozy birazcık... ile evet, Merkel'in Sarkozy ve Merkel'in <gülüyor> lokomotif olarak başını çektiği o nasırlaşmış lider figürü evet, birazcık kırılabilir belki. Biraz mi? da karga figürünü andırıyor. <gülüyor> Ben nasıl dedim birazcık <gülüyor> birazcık daha nazik oldum. Evet. İstersen İngiltereyi toparlayalım şarkı arası verip ondan sonra İtalya adına geçeriz yani Türk dış politikasını ve AB bütünleşme sürecini etkileyeceği ortada evet. zaten Avro'nun yaşadığı bir kriz var şu anda bütünleşme derinleşme askıya alındı evet. Avrupa'da. Dolayısıyla biraz da bekleyip görmek gerekecek herhalde. Evet yani şu anda sonuçta zaten ne olacağı da çok yani İngiltere özelinde de ne olacağı belli değil. Muhafazakarlar liberal demokratların olası koalisyonunun akıbeti ne olacak o da çok belli değil. Çünkü görüşmeler devam ediyor ama... Açıkçası liberal demokratlar öyle çok seçim, az evvel seçim sistemi gibi belli konularda geri adım atmaya yanaşmıyor. Bu durumda oradaki hükümetin ne olacağı belli değil. Tabi eğer kurulursa ve sağlıklı devam ederse bu durumda Avrupa Birliği'nin o belirsizlik içerisinde İngiltere'nin pozisyonunu izlemek. Aslında gerekiyor çünkü zaten İngiltere o ada evet. ülkesi olması kıtanın dışında olması sebebiyle dediğim gibi şey işte Schengen'den ayrı olması vize sistemi <gülüyor> ve Euro alanına ayrı olması bile daha ayrı bir duruşu var. Bakalım daha da o e, yavaşlayan derinleşmeden biraz daha uzaklaşıp daha ayrı bir yöne doğru ilerleyecek mi evet. onu izlemek açısından. O ayrı bir çalışma konusu olabilir aslında. Evet önümüzdeki aylarda izlenmesi gereken bir konu aslında evet, da. Şimdi kısa bir ara verelim sonra devam edeceğiz. Morning View 11 a.m. geldi. Evet, e, bugün önemli bir toplantıda olduğu için programcı arkadaşımız Mahir bizlerle beraber değil ama arada telefon açarak liberal demokratlara beş bakanlık verilmesinin söz konusu olduğunu bize hatırlattı. Pazarlıklar devam ediyor, zaten bu daha bir süre devam edecek gibi. Biz Türkiye'ye. Dönelim. Evet. Ee, bir süre gündemi meşgul etti özellikle haber bültenlerinde işte efendim bu et nasıl pişirilir nasıl kızartılır mangalcılara müjde falan gibi haberler vardı ama sonradan gündemden düşürüldü evet. biz onu yeniden gündeme alalım bu ithal et tartışmaları nereden geldi nereye gidiyor? ki aslında yani tekrardan gündeme getirmemiz gerekiyor çünkü 20 May şu anda iyi yapılan iki iki ihale red yani iptal edildi ve 20 Mayıs tekrar ihale çıkılacak aslında tekrar aslında gündeme gelebilecek bir konu o yüzden biz gündeme tekrar gelmeden öncesinde bir evet. bilgilendirme yapmış olalım hem de bir bakalım ne oldu ne aynen bitti. öyle ee, bir süreci aslında bakalım yani ne oldu ne bitti diye genelde Türkiye'de şey yap... Algılanan durum sanki Türkiye hiç daha evvel e, et dışarıdan ithalatı yapmadığı, dışarı et almadı et gibi. Halbuki bu doğru değil. Aslında birçoğumuzun hatırlayabileceği bir dönemde. 82-97 yılları arasında Türkiye et ithal etti. 82 yılında Özal Hükümeti'nin başlattığı politikayla et ithalatı başladı. Ki o zamanlar Türkiye'nin et üretiminde şu ankinden çok daha iyi bir durumdaydı. Et, et ihracatı yapıyordu. Evet. O durumdayken bile et ithalatı Türkiye yaptı. Ancak e, 1997 yılında ortaya çıkan BSE yani daha çok bilinen adıyla Deli Danasalı sebebiyle Avrupa'dan ve genel olarak da bütün yurt dışından hı hı. gelen etlere e, ithalat yasağı kondu. O tarihten itibaren de Türkiye'ye yaklaşık 13-14 yıldır ithalat almıyor. Hı hı. Ancak 1998 yılında Türkiye'nin Gümrük Birliği Ortaklık Komitesi'nin e, 1 bölü 98 e, olur, kararı gereğince Avrupa Birliği'nden zaten alması gereken e, yıllık 19 bin ton özel vergi kotasına tabi olan bir anla bir kararı var. Burada ilk 5000 ton ete %30, sonraki 14000 ton ete ise %43 oranında nispeten düşük vergi. ...konulması konusunda hı hı. bir karar alınmıştı. Tabii bu karar BSE'ye asıl olduğu sebebiyle... ...Türkiye'ye bir çekince koydu bu kararı... ...ve yaklaşık 13 yıldır bu karar uygulanmıyor. Şimdi yeni açılan ihalelerde... ...öncelik Macaristan, Litvanya, Letonya... ...Estonya gibi Doğu Avrupa ülkelerine verildiği için... ...aslında Türkiye bir nebze de olsa... ...bu yükümlülüğünü yerine getirmiş olacak diyebiliriz. Bu son dönemde olanlara da bir bakalım. Son bir buçuk ayda falan bir ayda olanları da bir gözden geçirmek gerekirse. Öncelikle 24-25 Nisan civarında Başbakan et ajanları. Evet. Timi kuracağı. söyledi. Ajanlar vardı yani. Evet. Kasaplara gidip gizli gizli oradaki fiyatları not edip onu Başbakan'a bildirecekler. Başbakan da ona göre politikalarını belirleyecekti. Sonrasında bunun herhalde çok akıl kârlı bir çözüm olmadığını düşünüp çok daha akılcı bir çözüm buldular. kendilerinin çok daha. Bu çözüm belki birkaç bin yıl önce Yunanistan <gülüyor> <gülüyor> şehir Olabilir evet. daha böyle 100-200 kişinin yaşadığı evet. bir iki tane de kasabın olduğu et e, üreticisinin olduğu yerde işe yarayabilirdi ama İstanbul veya Ankara gibi veya Türkiye gibi bir yerde pek mümkün değil tabi. Herhalde bir 100 bin kişilik bir lan bittim <gülüyor> gerekecekti. Gerçi istihdam açısından iyi olurdu muhtemelen. 26 Nisan'da da Başbakan'ın bu kasap ajanları e, kararının açıklamasından sonra Devlet Bakanı Zafer Çağlayan et italatında et balık kurumu kontrolüne tabi tutulması şartıyla izin verildiği, kısıtlı olarak da olsa da izin verildiğini açıkladı. 3 Mayıs'ta ilk ihale yapıldı. İlk ihalede Macaristan, az evvel söyledim, Macaristan, Letonya, Litvanya ve Estonya'dan et ithalatı yapılmasını için ihale açıldı. 10 gün içerisinde teslimat Edir, teslim edilmesi söylendi ki bunlar da karkas et denilen yani kasaba verilen kesilmiş e, az parçalanmış evet. et olarak adlandığı etler değil canlı kesimlik sığır olarak alınması söylenmişti. Sonra kazanan firma Hacılar Helal Et oldu. Anladın Ancak al, evet, ardından 6 Mayıs'ta da Ürdün'dü bir şirket ikinci açılan ihaleyi de kazandı. Ancak ilk iki ihale yeterli rekabet şartları oluşturulmadığı için iptal edildi. Ardından bunun üzerine e, Tarım Bakanlığı 20 Mayıs'ta bu sefer 8 bin ton e, canlı sığır alınmak, alınması üzerine bir ihale açılacağı duyuruldu. Ancak burada e, önceki ihaleden farklı olarak Amerika, Brezilya, Uruguay, Arjantin ve Norveç'ten de önceki dört ülkeye ilaveten bu ülkelerden de. Et alınıyan, sığır alınacağı Hı -hı. E, açıklandı ve burada tabii açıkçası gıda güvenliği açısından önemli olan e, hayvanların beslenmesi konusunda hormon ve antibiyotik kullanımının e, denetleneceği ve bu şekilde beslenmiş olan hayvanların, bu katkılar, katkılarla beslenmiş olan hayvanların kesinlikle sokulmayacağı söylendi. Tabii burada süreç buraya kadar geldi. 20 Mayıs bir ihale olacak. 8000 tonluk bir ihale yapılacak. Tabi burada niye buraya gelindi? Neden? Evet, şimdi neden biz et alıyoruz? Evet neden et alıyoruz? Neden bu fiyatlar bir anda bu kadar çıktı? İşte 30 lira 33 liraya falan çıktı. Biz at, az mı et yiyoruz? Az yani. mı et yiyoruz? Yani bir onlara bakalım. Çünkü çokça tartışılan <gülüyor> evet. konuşular. Işte biz çok az et yiyoruz. İşte hele geçen gün Galiba Bursa Kasap Dernekleri başkan oladır. Emin değilim ama Avrupalı 105 kilo et yiyor. Biz 3 kilo yiyoruz gibi. Biraz ama yani yani biraz, gerçekten uzak. Yani biraz gerçekten uzak diyelim. Yani en hafif tabirle evet. bir açıklama yaptı Bunun gibi e, birçok dezenformasyon var e, dolaşan. bununla birazcık onları cevaplayalım. Hem de biraz da sebeplerini de gözden geçirelim. Öncelikle baktığımız zaman Küçük baş hayvan, yani bizim en fazla hayvan sayımızın küçük baş hayvan sayısının ciddi anlamda düştüğünü görüyoruz. Son 4 yılda. Bunun da sebebi ciddi anlamda yem fiyatları artıyor. Hayvancılıkla uğraşan kişiler bu yem fiyatları karşısında dayanamıyorlar ve hayvanlarını kesime gönderiyorlar. 3-4 yıl çok düşükken hayvan fiyatları şu anda inanılmaz yükselmesinin sebebi de sebeplerden biri bu. İkincisi, aslında tabii bir de daha da önemlisi burada küçük baş hayvan e, genelde ikame bir ürün. Yani dana fiyatı yükseldiği zaman insanlar koyun veya kuzu eti yiyebilirken evet. şu anda kuzu et de çok yüksek olduğu için bir ikame durumu olmaya hatırlarsın belki pirinç fiyatları bir ara çok yükselmişti 2 sene evvel. Doğru. O zaman insanlar bulgura veya makarnaya yönelmişti. Bu ikame ürün mantığı da hayvancılık yani kırmızı et piyasasında silindiği zaman bu sefer işte fiyatların artması kaçınılmazdı. Bir de bunun yanında büyükbaş hayvanlarında da süt fiyatları çok yüksek çok düştüğü için sonuçta insanlar bu kedi köpek beslemek gibi bir şey değil. Tabii. İnsanlar ver yani yatırdığı parayı hem et hem de aynı zamanda süt olarak kompanse etmeye çalışıyorlar. Bu yüzden de süt fiyatlarının aşırı düşmesi yine hayvancılıkla uğraşanları zarara soktu. Bu yüzden hayvancılıkla yani büyükbaş hayvanları da bir kısmı küçük üreticiler kesime gönderdiler ve küçük e, büyükbaş hayvan sayısı da azalmış oldu. Bu yüzden bir de üstüne yani e, bu bu küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar ölecek Tavuk üreticiliği gibi yani kuluçkayı alalım 60 gün sonra tavuk işte büyüsün kesine gelsin gibi bir şey değil. Tekrar bir besi, yeniden doğan bir hayvanın en azından kesinlik yani piyasaya et olarak dönebilmesini sağlayacak kadar geçmesi gereken süre 1,5-1 yıl arasında evet. olacak. İkincisi çok önemli aslında muhtemelen önümüzdeki yıllarda etkisini göreceğimiz bir durum. Büyük yatırımcılar piyasaya girdi. Hayvancılık piyasasında büyük yatırımlar yapıldı. Yaklaşık iki yıl evvel Forbes dergisi iki ay üst üste bunu durumu kapak yaptı. Birkaç tane böyle büyük holdingin hayvancılık alanına yatırım yaptığını, büyük yatırımlar yaptığını söyledi. Burada tabii çok cins inekler bunlar yani damızlık böyle işte Holstein filan gibi Hı -hı. Avrupa ırkları gelişkin veya Amerika ırkları gelişkin ırkları alıp yatırım yaptı bu şirketler. Ve şimdilik... Kesinlikle en süt üretimi için evet. bu hayvanları veya işte damızlık yani üretim amacıyla o çiftlik kapasitelerini arttırmak amacıyla, hayvan sayısını arttırmak amacıyla kullanılıyor. Uzun vadeli bir Zaten bir... süt fiyatlarının düşmesindeki temel sebeplerden biri de bu. Türkiye'de süt üretimi e, aynı kalmış olsa da anlık piyasaya enjeksiyonlar sebebiyle, yoğun enjeksiyonlar sebebiyle inanılmaz iniş çıkışları oluyor ki son birkaç ayda biz bunu gördük. Evet. Yine bir piyasada e, bu süt fiyatları inip çıkması oluştu. Bu sebeple de aynı zamanda sorun Üçüncüsü de hem et hem de süt piyasalarını regüle edecek bir, or, bir kurum yok. Evet. Et balık kurumu özelleştirildi. Sek özelleştirildi. Bu iki ana piyasada da hayvancılık için önemli olan iki piyasada da regüle eden herhangi bir devlet kurumu olmadığı için... Bu konuda ciddi anlamda piyasaya bırakılmış. Üreticiyle büyük firma sahipleri arasında herhangi bir destek mekanizması veya onları koyacak bir mekanizma yok. O yüzden de bu fiyat iniş çıkışları ve küçük üreticiyi hayvanını satmaya kesmeye zorlayan ortam oluşmuş oluyor. Dolayısıyla bir... şeyi söyleyebiliriz burada yani bu et ithalatının gıda güvenliği başlığını, müzakereleri açmak için... ...hükümetin AB'ye verdiği bir taviz değil, değil. bir mecburiyetten kaynaklanan değil bir durum olduğunu ki... söyleyelim ki yani aslında ki aslında burada son söylememiz gereken de şey gıda güvenliği açısından Türkiye'nin ciddi anlamda ileri atılması gereken bir konu hayvancılık. Bunun için de devletin bu bahsettiğimiz regülasyon denetim kurumlarını işler hale getirmesi lazım ki Et Balık Kurumu ithalatı konusun ithalat izni konusunda böyle bir role soyunmuş olduğunu görürüz. Ama tabii bu bahsettiğimiz o Avrupa Birliği'nde olan denetim kurumlarından çok daha uzak bir yerde duruyor şu anki kurumlar. O yüzden de belki önümüzdeki dönemlerde bu kurumların güçlendirilmesi ve piyasaların daha iyi denetlenmesi böyle günü kurtaracak çözümlerden ziyade daha, daha uzun, uzun vadeli ve daha kurumsal çözümlere yöneleceğimizi umuyorum. Evet biz bu konuyu gündemde tutmaya ve tartışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta. hafta görüşmek üzere. L'hop pour toi. pour moi. Pour les noirs. Pour les blancs. On entend ce